Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkan. Soma nöbeti ayın 13'ü Kasım bölümüyle şimdi tekrar buradayız. Evet her ay tuttuğumuz nöbetin bu kez aslında dava kısmından uzaklaşıp biraz Soma etrafında gezinmeye başlayacağız ee, en son programda 11. duruşmayı konuşmuştuk 11. duruşmada da ek bilir kişi raporu istedi Hakim Aytaçballı bu yüzden de Soma davası 21 Kasım'a ertelendi 12. duruşmada önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak bir gelişme yok bildiklerimizin dışında eğer öğrenmek istiyorsanız son programda neler olduğunu size Açık Radyo'nun web sitesine Soma nöbeti dosyasına tıklamanıza davet ediyorum. Bunun dışında pazartesi günü başlayacağını söylemiştik ama aynı gün yani 21 Kasım'da Soma'da görülecek bir başka dava var. O yüzden aslında bir bakıma Soma 21 Kasım'ı bekliyor bugünlerde diyebiliriz. O da organize sanayi bölgesiyle ilgili bir dava olacak. Son kamulaştırma işlemi yapılacak. Oraya kurulması planlanan aslında Manisa'ya kurulması planlanan yedinci organize sanayi bölgesinin son kamulaştırma davası olacak. Bu en son bilgiyi Anissa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erbil kalmış verdi bizlere. Son kamulaştırma davası diyorlar. Biz bu süreci konuşuyor olacağız. Çünkü bir yandan Soma'nın da bir organize sanayi bölgesine ihtiyacı var mıdır? Bu da soru işareti. En son 2013 yılında onaylanmıştı bu yapılması planlanan. Organize sanayi bölgesi için Manisa'ya yapılan her bir organize sanayi bölgesi için baktığımız zaman Soma'nın yatırımını ve geleceğini güçlendirecek insanlar ve gençler burada madene mecbur olmayacak dendi. Fakat öte yandan baktığımız zaman Kozluören köyünde şu anda hala Koli'nin yapmayı planladığı termik santralin inşaatı son hızla devam ediyor. Biliyorsunuz Yirca'daki köylüler istememişlerdi. Ve sonrasında bir başka köye taşındı bu Termik santral Projesi ve şimdi Koz Köyü'nde yapılıyor. Orada kamulaştırma işlemleri yapılmadı, acele kamulaştırma kararı verilmedi zira bir patırtı ve gürültüyle karşılanmıştı zira. Tırnak içinde söylersek eğer Yirca'da Kozuören'de de arazilerin üç katı kadar fazla para verdi Colin Holding'i köylülere. E, bu yüzden de herhangi bir trenişe karşılaşmadı. Bir muhtarla röportaj yapmıştım ben zamanında Kozuören köyünün muhtarıyla ve kendisi Colin. Şimdilik bizim umudumuz çünkü burada işsizliği bitirecek demişti. Aslında Yirca'da da e, ve daha önce de. Daha önceden Soma'ya yapılan 1970'li yıllarda yapılan Soma'daki termik santral için de aynı argüman kullanılmıştı. Şimdi organize sanayi bölgesi yapılıyor. Çok büyük bir alan olduğunu söyleyelim. 910 bin, e, 384 metrekareye yayılacak. Bu alan içinde neler var neler yok? Tarım arazisi var mıydı? Organize sanayi bölgesi e, bir çözüm olur mu? E, bunları konuşacağız. Bunun dışında Soma'ya yapılması planlanan aslında... E, Soma'dan geçecek olan bir İzmir-İstanbul e, otoyolu, Çanakkale Otoyol, otoyol Bağlantısı, Çandarlı Liman Bağlantısı ve İzmir-Bandırma-Karma-Hızlı Tren hattı da bulunacak. Bunlar da organize sanayi bölgesine aslında bir şekilde geçirilecek. Bütün bu yatırımların orayı bir cazibe merkezi haline getireceğini savunuyor. İl Müdürü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü kalmış. Bunu savunuyor. Mesela hakikaten böyle mi yoksa değil mi? Bu kamulaştırma işlemlerinin sonunda neler olacak? Bunu konuşacağız. O yüzden bugünkü konuğumuz Ali Bülent Erdem. Kendisiyle Mart ayında da konuşmuştuk. Biz 8 ay sonra kamulaştırmaların neresindeyiz ve bunu öğreneceğiz. Bütün sen, Genel Başkanı ve Çiftçi Sen Genel Sekreteri. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, en son 8 ay önce konuşmuşuz Mart ayında e, ve Soma'daki konumlar. E, Kamulaştırmalardan bahsederken aslında 40 Ağaç'taki zeytinliklerin Nasıl kesildiğinden bahsetmiştik Soma'ya kurulması planının Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili ee, Birkaç bilgi verdim ama Esas bilgiyi de sizden öğreneceğiz elbette Öncelikle 21'inde Kamulaştırma işlemlerinin Biteceğini biliyoruz bu süreçte nelerle Karşılaşıldı ve nasıl geçti O kamulaştırma süreci çünkü e, Bir haber almadık aslında biz Herhangi bir direniş olmadığı köylüler Arazilerini hakikaten istekleriyle mi sattılar Yoksa orada başka şeylerde döndü mü? Sizin gözlemleriniz neler bölgeden biri olarak? Aslında daha önce Termik Santralı'nın kuruluşunda da kolinin ikinci yaptığı yerde yani Kayakaltı Köyü'nün orada da hı hı. köylülerin olur vermelerinin esas nedeni üretemedikleri duruma düştükleri için işsizlik sorununu çözeceğini düşündükleriydi. Hı hı arazenin 3 katı fiyat verilmişti. Evet verilmişti. Evet. Şimdi bu başından itibaren çok uzun süredir bu sanayi sitesinin, organize sanayi sitesinin orada kurulması tartışılıyor, konuşuluyor. Hı hı. Köylüler önce tepki gösterdiler sonra farklı bir biçimde yani bu işsizlik sorunuyla çözeceğini düşünerek bir bölümü bunu kabul etti. Aslında böyle yapmakla bölünmüş de oldular. Hı hı. Sadece bir bölüme fiyatları düşük gördü ve ona itiraz etti. Onunla ilgili herhalde kamulaştırma işlemini son bulacağı söyleniyor. Yani o fiyatlar eşit. Bizimki yola bakıyor, yola bakanlarınki daha pahalı olmalı gibi esas işin özüne dayanmayan karşı çıkışlar oldu. Şimdi 910.384 metrekarelik bir alan diyor hı hı. organize sanayi bölgesi için. Bu alanın içinde nasıl yerler vardır Sayın Erdem? Yani tarım arazileri mi bunlar işlenmiş toprak mı yoksa e, hakikaten kullanılmayan yerler mi neler var bu alanın içinde şu an? Esas o, o alanın içerisinde e, ağırlıklı olarak tarım alanı orası yüzde yetmişi yüzde sekseni tarım alanı. E, örneğin ben şöyle örnek vermek istiyorum. Şimdi Beyce Köyü var yukarıda o sanayi bölgesinin üst kısmına gelen. Hı hı. E, o köy e, daha önce tutucu Köyü'ydü. Daha sonra alternatif ürün olarak orada bir kavun yetiştirmeye başladılar. Hı hı. Ve yetiştirdikleri kavun gerçekten çok güzel bir kavun. Ve onu Türkiye'nin her yerine satabiliyorlar, kooperatifleştiler, soğuk hava deposu kurdular. Bir olarak orada kavun üretimi yapılıyordu. Şimdi onların arazilerinin bir bölümü aslında gidecek. Hı hı. Yani alternatif tütünün alternatifi olarak gelişmiş ürünler dahi e, Soma'da ortadan kalkıyor. Aslında Soma'yı şöyle düşündüğümüz zaman Soma'nın her yeri bir hafiyat alanına dönmüş halde. Hı -hı. Sadece e, de Sanayi değil, Taş Ocağı var. Şimdi altın madeni bulunduğu söyleniyor. E, yukarı kesimlerde e, şeye direnen e, Yürce Köyü, Polim'in e, santralına dayanan Yürce Köyü'n müze itimlikleri gitti altından. O bildiğimiz İstanbul yolu geçmeye başladı. Hı hı. Onun inşaatı sürüyor orada. Ee, geçmişte o arazi üzerinde kesilen ağaçların bulunduğu yerde geçmişte mesela köyün merası vardı. Şimdi o merayı e, hayvan pazarı yaptılar olduğu gibi bir beton dökülmüş halde. Oralar hep birinci sınıf tarım arazileri. Yani Soma'da aslında tarım arazileri... Zaten çok kısıtlıydı bir vademin içerisinde olduğu için tüm de ortadan kalkıyor. Köyler aslında ortadan kalkıyor. Evet aslında bir şekilde köyleri tamamen değiştirme operasyonu da gibi gözüküyor bu. E, organize Sanayi Bölgesi'nin örneğin insanlara iş e, vaadi de var. Burada 5000 bin kişi çalışabil çalışabilecek e, diye bir açıklama yapmış Manisa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erbil kalmış. E, bu yetecek mi siz söyleyin. Kabunun çalıştırdığı maden e, ocaklarıyla yaşayan kendi halinde bir kentti. E, Soma'ya e, özelleştirmelerle birlikte e, Soma'daki bütün maden alanlarının, Soma'nın dağının taşının ovalarının, her yerinin e, tarıma ve sanayiye açılmasıyla birlikte Soma'nın göç alması Soma'da işsizlik sorunu ortaya çıkarttı. Hı hı. Yani hep işsizlik sorunu çözüldü. Yine gelecek insanlar... Ee, yine işsiz olacaklar yani ben değişeceğini düşünmüyorum aslında gözden çıkarılan yer Soma'nın kendisi gözden çıkarıldı diyorsunuz burada yine bir başka açıklama var ki örneğin Soma olmasa işsiz kalırdı İzmir Diyor. Yine aynı beyefendi Az önce ismini verdiğimiz yani Aslında farklı yerlerden bakmak gibi Dünyaya bir taraftan e, Kozda Ören Termik Santrali kurulmaya Devam ediliyor bir son gelişme Olarak oradaki e, Son bilgiler nelerdir İnşaat haline dönüştü Baca falan çıktı Yani hı hı. E, bir iki sene Duyamadık e, biz Kozda Ören'in e, Yaylası'nın hı hı. Da, e, Kolin'e verildiği e, ...söylentileri var. Hmm. E, tabii soğutma suyu... ...barajlara yapılıyor. Kozören Köyü'nün yolu değişiyor. Evet. E, orası tabii... ...bir alt üst oluşu... ...şu anda yaşıyor ama esas sonuçlarıyla beraber... ...biz üretime başladığı... ...noktadan itibaren göreceğiz orada. Hı hı. E, ve... E, ...orada artık üretim yapmak... ...mümkün olmayacak. O köylerin... ...durumu gerçekten çok kötü. Hı hı. E, ama... Bir kampanya halinde Soma'da sürüyor bütün bu yapılan işler. Yani şimdi siz bir muhalefet sesi çıkmıyor diyorsunuz. Hı -hı. Doğru söylüyorsunuz. E, çünkü bu işin içerisinde Soma Belediyesi, bürokratlar, bütün siyasi partiler ama. Hı -hı. Düşünebildiğiniz bütün CHP'si, AKP'si, MHP'si Hı -hı. ve diğerleri hep beraber hareket ederek Soma'daki işsizlik zorunda çözmeye çalışıyorlar. Esas mesele de bu belki de çözüm bulmaya çalışmasalar ve hani e, olanı da böyle yıkmasalar belki Soma kendine gelir miydi? Orası da tartışılır belki ama şimdilik durumlar böyle gibi gözüküyor. Evet organize sanayi bölgesi işsizliğe çare olur mu? Evet olur ama Soma'nın akıbeti ne olur gibi bir e, bitirme var benim aklımda. Siz ne dersiniz? Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Aynen katılıyorum. Zaten sadece organize sanayi değil. Şimdi e, Soma'da bir cimento fabrikası da yapılması düşünülüyor. Hmm, son olarak. E, şeye, Cinge bölgesine. Şimdi hmm. oraya yapıldığı zaman Soma'da üretim yapmak mümkün olmayacak. Tarımsal üretim bütünüyle bittiği gibi e, Soma çevresinde de tarımsal üretim yapılmasına engel olan bir yer haline gelecek. Yarattığı kirlilikle beraber. Yani Soma'nın insanların yaşaması için uygun bir yer olmaktan çıkıyor. ...evet içinden de bir otoyol geçecek... ...yani zaten aynı zamanda otoyol geçiyor... ...organize sanayi tam bölgesi... Sanayini mi? tamam üstünden geçiyor zaten... ...o sanayi sitesini tam üstünden geçiyoruz ...yapılacak... Hı -hı. ...yani o bölge olduğu gibi gidiyor... ...aslında Soma göç verecek... ...belki bundan sonraki süreçte... hani son, ...Soma'yı tamamen bir sanayi bölgesi olarak düşünmek... ...belki işte bundan e, yıllar sonra... ...tam da böyle konuşuyor olacağız... Bu günlerini yad ederek. Şimdilik iyi günleridir diyelim mi Soma'nın o zaman. <gülüyor> Ama bakalım daha kötülerini mi göreceğiz. Ee, son hali ne olacak şimdilik bilmiyoruz. Peki son bir soru da sorayım ben aslında yakalamışken tüm bunları. Çiftçi sen genel sekreterisiniz de. Soma'da nasıl gidiyor çiftçilik? En e, kabah tabiriyle hani şu bugünlerde çiftçiler konuşulmaya başlandı ya. Hani 19 tane ürün neymiş ki e, üzerinden. Sizin e, neler söylersiniz? Siz neler eklersiniz bunun üzerine? O, şu doğru yani bütün dünyayı besleyen 19 tane sebze Hı -hı. ne ki yani böyle Hı -hı. bir şey olamaz dünyada o kadar genetik çeşitlilik o kadar çok yerel tohumlarda üzerinden insanların yiyebileceği çeşitli gıdalar var ki Hı -hı. E, elbette üretimin kendi yerel tohumlarıyla küçük çiftçilik üzerinden bu şekilde yapılması lazım aynen Hı -hı. katılıyorum Hı -hı. ama bunun yapılabilmesi için meraların yok edilmemesi lazım hayvancılığın gelişmesi gerekli gübre için. Ee, şöyle bir şey olamaz. Siz endüstriyel tarım yapacaksınız. Hayvana Geydoğlu üretimleri yedireceksiniz Geydoğlu e, yiyeceklere. Ondan sonra onun gübresini kullanarak siz e, o çeşitliliği sağlayamazsınız. Esas olarak tarım sistemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu kadar ekolojik tahribatın içerisinde, soma açısından ben düşündüğümde zaten önerilen tarzda bir tarım yapılmasının imkanı kalmıyor ki somada. Evet. Ancak bu tür tarımı yani bu çeşitliliğin olduğu doğanın doğal döngüsüne uygun, tarımın doğal düğmesine uygun üretimin yapılabilmesi için oradaki ekolojik koşulların bozulmaması gerekli. Tarımsal evet. üretim ekolojiyle beraber yapılan bir şey. Siz bütün ekolojik tarifatı yaratıyorsunuz, yıkımı yaratıyorsunuz. Onun üzerine ben çeşitlilik olacağı güdelerin artık kimyasal güdelerin kullanılmayacağı bir tarım tarzını tercih ediyorum dediğiniz zaman inandırıcı olmuyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soma'yı izlemeye devam edeceğiz efendim. Keşke daha <gülüyor> güzel günlerinde konuşuruz. Allah'tan bizde de durumlar çok iyi değil. Bakalım nereye gidiyoruz? <gülüyor> Başarılar dilerim. Sağ olun Edim görüşürüz. Sonra. Hoşçakalın.